Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 14. Cüz Hicr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bunlar kitabın apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu, kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık bir süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki, bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de Herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun ki biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için, hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip, onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O Hakimdir, Alimdir. Andolsun biz, insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, ''Siz de hemen onun için secdeye kapanın.'' Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç, o secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ''Ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir?'' diye sordu. Dedi ki, ''Ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığım bir insana asla secde etmem.'' Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara... Günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Koşkusuz cehennem o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun yedi kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler! ''Göreviniz nedir?'' diye sordu. Dediler ki, ''Aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lot'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik.'' Elçiler Lot ailesine geldiklerinde, Lut onlara, ''Bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz.'' dedi. Öyle ama, biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lota şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lot, bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lot, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsınız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki, onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Ey ki halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. İyi bilesin ki Rabbin, evet o, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda, insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için, kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki, o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salı verirken, Size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, Geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz, ve mücevherlerini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki, gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde, yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki, Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O, ululuk taslayanları sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak, kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarını da yüklenmiş oldular. İşte görün, yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar, ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, ''Biz hiçbir kötülük yapmadık.'' diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, ''Rabbiniz size ne indirdi?'' diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan adın cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam sizi. yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek, mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar, ille de kendilerine meleğin gelmesini, yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar, kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü, Yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete, Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar, Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını, kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilselerdi. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, Kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, İlah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde ona yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühret tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden yalan dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a and olsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını aldayıp pulladı. Bugün de şeytan ölelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda, dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin atıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz.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 Çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da, onları her hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mi ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah için Kendiliğinizden örnek göstermeyiniz. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir. Elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bunun da adaleti emreden ve kendisi de dost doğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar Yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Sema'nın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini kıllarını, ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar onların çoğu inkarcıdır bir gün gelecek her ümmetten bir tanık çağıracağız ve artık inkar etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir o zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde Ey Rabbimiz! İşte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar siz gerçekten yalancısınız diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak İpliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah dileseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapa sağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler, ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye, Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı, ruh Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki, ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan, bilesin ki Rabbin, eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah, Şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetlerine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, Haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça bilsin ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ağzımıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir.'' Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye ettik. Sept gününün gözetilmesi, sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak, onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki, sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret, sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.